Maalesef YouTube'da veya bazı internet sayfalarında büyünün nasıl yapılacağı açık bir şekilde anlatılmış durumdadır. Bir taraf "Yok canım ne büyü vardır ne cin vardır" derken diğer tarafta Allahu Teala'nın izniyle her şeyin gerçekleştiğini inkar edecek derecede bunu yaparsam büyü olmaz, şunu yaparsam şunu engellerim veya bununla efendim mücadele ederime işi götürüyor. Bu kadar medyumların, üfürükçülerin YouTube kanallarında, internette hatta devlet tarafından verilen vergi levhalarıyla yüzlerce, binlerce lirayı aldığı ve bunun vergisini ödediği bir atmosferden bahsediyoruz. İşte o yüzden bugünkü program oldukça önemli ve sizlerle paylaşmamız icap ediyor. Bu girizgahı yaptım. İnşallah bundan sonraki programda neler var ona geçeyim. İlk önce büyünün ne olduğunu yüce kitabımızdan öğreneceğiz. Sonra büyücülüğün köküne bir bakacağız. Ne zamandan beri yapılıyor, ne oluyor? Bu büyüyü nasıl yapıyorlar? Ve ikinci bölümde de Allahu Teala'nın izniyle, madem böyle büyü başımıza geldi, bir akrabamızın başına geldi, birçok şeyi denedik, o olmadı, bu olmadı, şüphelendik bir durum oldu. Ne yapmamız lazım? Bunları konuşacağız bugün. Yani mutlaka bugün size faydası olmasa da bu bilgilerin aklınızda yer alması lazım. Araç kullananlar bilirler. Belki üç senede, belki beş senede bir kez çekme halatı veya zincir lazım olur arabanıza. Ama beş sene, on sene ne işim olur ki benim bir çekme halatı zincirle veya takozla derseniz. Belki beş sene içinde bir gün lazım olur. O zaman da yanınızda olmadığı zaman da ne yaparsınız? İstifade etmeniz gerekirken ortada kalırsınız. O yüzden bakarsanız bir gün size bugün dinleyeceğiniz şeyler lazım olabilir. O yüzden dikkatle dinlemenizi istirham ediyorum. Bu birinci bölüme başlamadan önce bir cümle. Lütfen aşırıya kaçmayalım. Ya cinler büyüler yoktur efendim deyip dinden çıkmayalım Allah korusun. Ya da aşırı korkup da efendim 3 harfli miymiş neymiş deyip de Kur'an-ı Kerim'de cin suresi varken 3 harfli suresi diyecek kadar da aşırılık ve korkuyla hayatımıza devam etmeyelim. Bu dengeyle inşallah programımız devam etsin. Şimdi ilk önce şu büyü meselesine bir bakalım, tanımlamasına bir öğrenmiş olalım. Gelecekten haber verme iddiası ne demekti gelecek? Gayb alemi diyoruz değil mi? Bugün şu an yaşadığımız zaman var, geçmiş zaman var, aynen Türkçemizde, İngilizce'de, Arapça'da olduğu gibi geçmiş, şu zaman ve gelecek zaman, yani şimdiki ve gelecek zaman. Gelecek zamana gayb diyoruz. İşte o gelecekten haber verme iddiası, falcılık ve cincilik türü faaliyetlerin içlerinde belki de en ağır uç noktası, Bugün paylaşacağımız büyücülüktür. Sihir kelimesi Arapça'da zaten bu şekilde kullanılıyor. Sihir ve büyü diye zaten konumuzun başlığını yazdık. İkisini de kullanabilirsiniz. Hile yoluyla insanları etkileyerek bugün birçok kanun vardır mesela. Yer çekimi kanunu vardır. Eşyanın yer değiştirmesi için Başka bir maddeye ihtiyacı vardır. Bu kanunlara aykırı olarak bir takım olaylar yapılır. İnsanları yanıltmak söz konusudur. Buna büyük kelimesiyle Türkçe'de karşılık buluyoruz. Tabi sihir, cincilik, üfürükçülük de denebiliyor. Bunların ekseriyeti kötüye kullanıldığı için insanların maddi ve maneviyatını baltalama aracı olarak kullanıldığı için de bazı konularda işin kolluk kuvvetlerine gittiğini biliyoruz. Yani e, işte karakolluk olunuyor vesaire. Kur'an-ı Kerim'de sihir kavramına birçok yerde rastlıyoruz. Bu ayetlerde ne anlatılıyor? Allahu Teala'nın diğer peygamberleri ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirdiği vahyin ve peygamberlerin hak olduğu sihir ve sihirbaz olmadığını bildirmiştir Kur'an-ı Kerim. Ve aynı zamanda geçmiş peygamberlerin kıssaları anlatılırken Kur'an-ı Kerim'imizde peygamberlere karşı o zamanki sihirbazların nasıl mücadele ettiği, muhalefet ettiği, iftira ettiği karşılarına çıktığı da anlatılmıştır. Ve sihirbazların hiçbir şekilde akıllanmayan, felah bulmayan, yalancı, düzenbaz olduklarıyla ilgili ayet-i kerimeler vardır. Yine hadis-i şeriflerde birazdan inşallah değineceğiz. Sihir yapmanın yedi büyük günah arasında olduğu da sayılmıştır. Birazdan şu büyücülüğün kökenine doğru inelim. Ve bugün neden bu kadar revaçta büyücülük? Ona geçelim. Veya sadece Türkiye'de, ülkemizde mi? Dünyanın birçok yerlerinde de bunun olduğunu biliyoruz. Neler var acaba? Bunlara geçelim. İlk önce, büyücülüğün kökü, ilk dönem toplumlarına kadar gidiyor değerli dinleyenlerim. Tabii, büyünün temelinde bir menfaat vardır. Böyle olduğu için, herhangi bir inancı olmayan bir insanın yapması lazım bunun. Yani, ilk önce Müslüman olmaması gerekiyor. Büyüde Allahu Teala'nın irade ve kudreti üstünde işleri yapabilme iddiası vardır ki bu mümkün değildir. İnsan zaten dinden çıktıktan sonra acaba ben kaderde olmayan bir şey yapabilir miyim, yapamaz mıyım sorusunu sorması da abeste iştikaldır. Kişi zaten İslam dairesinden çıktıktan sonra Allahu Teala'ya inanmadıktan sonra Firine patlamış bir araba gibi her şeyi yapabilmektedir. Yani sapıklıkta ileri gidebilmektedir. Yoksa o büyünün diyelim ki bir kötülük yapılacak Ali'ye veya Ahmet'e, Ali ve Ahmet'e o büyünün sirayet etmesine izin veren kimdir? İmtihan dünyasında yaşıyoruz. O büyüye, o sihre, düçar olanlar, yakalananlar, etki altında kalan insanlar da sabrederler, Ödüllerini alırlar, ecirlerini alırlar. Bazıları tedavi olur, bazıları da bu konuda, diğer hastalıklarda nasıl tedavi olmuyorsa bazen, bu yolda vefat dahi edebilmişlerdir. Büyünün tek başına bir tesiri yoktur, onu anlatmaya çalışıyoruz. Yani o büyücünün kendi inisiyatifiyle bir şeyi yaratma, haşa, kudreti yoktur. Zaten yine, dünyada var olan şeyleri kullanmaktadır büyü yapmakla ilgili çok fazla ayrıntıya girmemekle beraber zaten birazdan büyüyü nasıl yapıyorlar bunu üstünden anlatmaya çalışacağız büyünün gerçekliği etki derecesinin ne olduğu bir tarafa İslam alimleri Allahu Teala'nın dilemesi dışında bir büyünün dünyanın en güçlü veya sihri kuvvetli büyücüleri dahi olsa Hepsi bir araya gelse Allahu Teala eğer o büyünün büyü yapılacak kişinin savıştıracağı bir şekle getirirse yani izin vermezse Rabbimiz hiçbir zararının dokunmayacağını Müslümanın büyüyle uğraşmasının büyü yaptırmasının net bir şekilde haram olduğunu ifade etmişlerdir. Bir de büyü yapılmış kimselerin madem bana büyü yapıldı ben bu büyünün etkisinden kurtulayım diye büyü yapmayı meslek edinmiş kimselere başvurmaları da oldukça sakıncalıdır. Burada bir, bir virgül koyacağım. Çünkü ilerleyen dakikalarda sizin daha iyi anlayabilmeniz için bu konuyu özetler vermeye, örnekler vermeye çalışacağım. Şimdi, neden bir insan büyüyü yok etmek için yeni bir büyü yapar? Tamam mı? Bu bir soru işareti olsun. Program sonuna doğru bunun nedenlerini aktaracağız ve ne kadar tehlikeli olduğunu açıklayacağız tamam arkadaşlar nasıl etki olur bu nasıl yapılır ateş Allah-u Teala tarafından verilmiştir su gibi toprak gibi hava gibi bir maddedir İnsanlığın yararına sunulmuştur ateş lakin insan ateşten yararlanmakla kalmamış bu sefer birbirlerini yakmışlar ocakları söndürmüşler Başka insanlarla savaşa girmişler, evlerini, tarlalarını yakmışlardır. E şimdi bu ateşin tehlikeli olduğunu, efendim olmaması gerektiğini, suçlanması gerektiğini mi ortaya koyar? Hayır. Bu bir bıçak gibidir. Bıçağı bir yavruya, bir bebeğe verdiğiniz zaman, keskin bir bıçağı, Allah korusun, gözünü oyabilir, elini kesebilir, değil mi? Veya başka bir insana zarar verebilir. Veya akli, Melekesi olmayan bir insana siz bu bıçağı verdiğiniz zaman kendine ve başkasına zarar verebilmektedir. Peki siz bıçağı madem böylesine zarar vermesi muhtemel bir alettir. Tedavülden kaldırabilir misiniz? O zaman ev hanımları nasıl soğan doğrayacaklar, size yemek yapacaklar, ekmek doğranacak, nasıl kasaplar o koca koca etleri birbirinden ayıracaklar? Dolayısıyla bıçak bazı noktalarda da olmazsa olmazdır. Bu bıçağın tamamen zararlı olduğunu göstermez. Ve bıçağın suçu değildir. Katile verirseniz onu bir katliam yapmak için araç olarak kullanır. Hanımınıza verdiğiniz zaman sizi yemek yapmak için bir araç olarak kullanır. Çocuk da kendine zarar verir. Muhtemeldir yani. Onun gibi arkadaşlar büyü ve sihir yapmakta, yaptırmakta, sihirbazlara inanmak konusunda da bize bazı insanlığın hizmetine şeyler verilmiştir. Biz bunları kötüye kullanmaya başlarız. Büyü yaparken de bunlar kullanılır. Bilmemlinin örtüsü, bilmemlinin toprağı, bilmem hangi hayvanın kemiği, bilmem hangi insanın saçı derken cinler de bu konuda kullanılır ve kötüye kullanılarak insan dinden çıkar ve büyü yapar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Birçok hadis-i bunu zaten yasaklamış Kur'an-ı Kerim'den örnekler vermiştir. Bir tanesinde buyurur ki, helak edici yedi şeyden sakının. Diğerlerini de şöyle sizlerle paylaşalım. Bir beyin jimnastiği olsun. Yedi şeyden diyor, buyuruyor, helak eden bakın ama. Helak olmak ne demek? Zarar görmeniz muhtemel demiyor. Helak olmak, mahvolmak, iflasın iflası. Helak eden yedi şeyin ne? Bir, Allahu u Teala'ya şirk koşmak. İkinci sırada bugün sizlerle paylaşmaya çalıştığımız büyü yapmak. Üç, haksız yere bir cana kıymak. Dört, faiz. Bugünün olmazsa olmazı maalesef. Ve yetim malı yemek. Sonra düşmana hücum esnasında tam savaş meydanında savaştan kaçmak. Ve hiçbir suçu, hatası yok o konuda. Bir iffetli, namuslu, Müslüman bir hanıma veya hanımlara zina isnadında iftirasında bulunmak. Bu helak edici, yedi şeyden sakının hadisi var. Yine büyü yapan bir insanın Allahu Teala'ya şirk koşmuş olacağını, sihre inananın, onun doğruluğunu tasdik eden kimselerin cennete giremeyeceklerini bildirmişlerdir. Bu tefsirlerde anlatılmış, size bazı konunun iyi anlaşılması için yan bilgiler vermek istiyorum. Ne demek bu? Sihre inanan ve onun doğruluğunu tasdik eden bu kelime nedir acaba? Şu, birinin üzerine büyü yapıldığı söylenmiş. Birine gitmişler, o da sana bu, bu, bu kişi büyü yaptı demiş. Efendim, vay onun niye yapmış, evet öyle mi yapmış... Demek ki o büyüyü yapmasaydı adam yaşayacaktı, o büyü olmasaydı şöyle olacaktı. Karısını aldatmış mesela bir tane adam, eğer o büyü yapılmasaydı bunu yapmayacaktı gibi sebepleri, sonuçları bir kenara bırakarak bunları yaratanın haşa, o büyücü olduğunu, kaderi değiştirdiğini, buna benzeren, benzer şeyler ve aynı zamanda bunun doğruluğun evet doğru dedin, o adam zaten şöyledir, böyledir demek aynı tehlikedir. Bu şu örnekle sonlandırılabilir. Hiçbir şekilde tehlike görmek istemiyorsak tehlikeli yollara girmeyeceğiz. Uyarı levhaları var yollarda, çevre yollarında. Gidiş gelişte sağ tarafta efendim bayır var. Bilmem şöyle virajlar var, keskin virajlar var. Madem bu yoldan gitmek istemiyorsunuz, daha düzgün alternatif bir yol vardır. Bugünkü konumuzun Mahiyeti de budur. Eğer siz bu tehlikelere ulaşmak, bundan nasiplenmek istemiyorsanız, ne büyücülerin dediklerine kulak asmak, ne gitmek, ne de bu insanların anlattıklarını duymak, bunlardan uzak kalmak gerekmektedir. En güzeli o, tehlikeden uzak kalmaktır. Ha peki, madem böyle bir şey oldu, şüpheleniyorsunuz, bazı sıkıntılar yaşadınız, doktora gittiniz efendim, tetkikler yapıldı birçok defa psikolojik deyip gönderildi ama gerçekten öyle olmadığı anlaşıldı bir bakmakta fayda var dediniz işte burada da maalesef medyumlar, üfürükçüler internette artık garantili büyü yapanları mı istersiniz işte şu şu şu taksitle üç vadeyle bilmem kaç vadeyle %100 garantili bilmemnenin bozulduğu, büyülerin bozulduğu yerler mi istersiniz? Bunlara maalesef gitmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü denize düşen yılana sarılıyor. Bir umut. O insanları da anlamak lazım. Onlarda hoş çok fazla paraları olduğu için bu üfürükçülere, büyücülere, medyumlara gitmiyorlar. Bir umut diyorlar. Çünkü hastaları var, bir dertleri var biliyorum. Ama bunun da bir yolu var, bir yordamı var arkadaşlar. Bugün bu bir finans sektörü gibi oldu. O kadar çok para harcanıyor ki bu konulara, insanlar istismar ediliyor ve işin üzücü boyutu bunu güzel dinimizin sanki bir öngörüsüymüş gibi yapmaya çalışıyorlar. Hocam kelimeleri dolanıyor. Birçoğunun namaz kılmadığını, yani Allahu Teala'ya secde dahi etmediğini kendileri söylüyor ve video kayıtlarında bunlar zaten Emniyette bile görüşülmüş. Kayıtlar altında. Ama insanlar maalesef o hale geliyorlar. Çeken bilir biliyorum. Bunlar ibretlik konulardır. Ama program sonunda inşallah bazı tavsiyeler var. Denenmiş. Onları da paylaşacağım. Sabredelim. Allahu Teala şirk koşmak bir insanın başına gelebilecek en büyük şeydir. En büyük şey bir insanın bilerek ve isteyerek Allahu Teala'ya şirk koşmasıdır. Büyü yapan da aynı işi yapar ve büyü öyle kolay kolay da yapılamaz. Şöyle nasıl ki güneş belli bir eksenle Dünya tarafından dolandırılmaktadır. Güneş'in de bir yörüngesi vardır. Büyünün de etki edip etmemesiyle ilgili belli bir kanun var. Bu kanun şöyle işler. Bir büyü dua ile yapılamaz. Kur'an-ı Kerim'in tersten okunmasından tutun da. Şimdi yayında anlatamayacağım, moralinizi daha fazla bozmak, kafanızı karıştırmak istemiyorum. Ama hakaret ederseniz, dinden çıkacak ne kadar pislik yaparsanız, söylemeyeceğim diğerlerini. Yani dinden çıkmak için Allahu Teala'ya ne kadar, efendim küfür isnadı, kendinizde küfür meydana getirecek, küfür edecek ne varsa onları yaparsanız, onlardan sonra zaten büyü yapacak hale geliyorsunuz. Yani hiçbir Müslümana zaten bu büyü yaptırılamıyor. Neden? Evvela dinden çıkıyor kişi. Ne demek ya Kur'an-ı Kerim'e hakaret etmek? Ne demek Kur'an-ı Kerim'i tuvalete götürmek? Ne demek Efendim, necis olan bir şeyi güzelim Kur'an-ı Kerim'e sürmek? Veya daha iğrenç şeyleri yapmak. Evvela dinden çıkıyor, İslam dairesinden çıktıktan sonra zaten şeytanla ortaklık başlıyor. İşte Allah'a şirk koşmak en büyük tehlike demiştik. Bu insanlara inanan, yanlarına giden, onaylayan, doğrudur diyen, bunu tasdik eden insanların da ortak olacağını bize bildiriyor Kur'an-ı Kerim. Peki neden böyle? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde bunu görüyoruz. Diyor ki alimlerimiz, burası çok önemli, çünkü başkalarının da gitmesine vesile oluyor. Bak şimdi, kendisi gitti, teyzesi veya bir başkası vardı, büyücünün bir tanesine gittiler. Kızı evde kalmıştı, birinde gönlü vardı işte, büyü yaptırdı. Zaten kendisi de dinden çıktığı gibi, yapan da zaten dinden çıktı. Diyelim ki bu büyü yaptırmadı ama, büyücü olarak bildiği birine gitti falcı büyücü neyse kendisi gitti komşusunun oraya gittiğinden haberi var mı var akrabalarının haberi var mı var başka insanları da vesile oldu ve hatta şunu anlattı ya geçen gün bir gittim kızım evlenemiyordu adam bir büyü yaptı işte evlendi bilmem hangi sınava giremiyordu şu şu şu malzemeleri getirdi dedi getirdim Çanak, çömlek bir şeyler falan kaynattı, suya attı, şöyle oldu, böyle oldu ve büyü yaptık bak. Bunu bir şaka malzemesi olarak gören cahil kardeşlerimiz de var. O yüzden sihre inanan, onun doğruluğunu tasdik eden insanlar da tehlike ve zan altında aman dikkat edelim. Peki bu nasıl oluyor? Arkadaşlar Süleyman aleyhisselamı biliyorsunuz, Kur'an-ı Kerim bizlere anlatıyor... Yeryüzünün halifesi kılan insanı Kur'an-ı Kerim anlatılmış. Allahu Teala bize böyle üstün bir güç vermiş. Bize lütfetmiş. Ve Süleyman Aleyhisselam'ın cinleri, o asi şeytanları Allah'ın izniyle emri altına aldığını bildiriyor Kur'an-ı Kerim. İnsanoğlunun kulluğunu unutmamak şartıyla birçok şeye bazen cinlere bile efendim emrine alabileceğini görüyoruz buradan. Bakın gökyüzü, bakın okyanuslar, bakın bitki, nebat, birçok şey, her şey insanın emrine sunulmuş. Havadaki oksijen oranına bakıyorsunuz. İçtiğiniz suyun içerisinde tam sizin bünyenize göre yaratılmış olduğunu görüyorsunuz. Vücudunuzun tam bir denge olarak, denge içinde yaratıldığını müşahide ediyorsunuz. Hayvanların sizin için, sizin yararınıza küçücük bir arının saatlerce çalıştığını görüyorsunuz. Her şeyi bizim emrimize veren Allahu Teala verdiklerini hayır yolunda, iyilikle kullanmamızı emrediyor ama bu şartla bize verdi. Lakin biz bunu güzel bir gül bahçesinden Allah korusun cehennemin di bahçelerinden çukurlarından bir çukura da götürebiliyoruz Allah korusun. Arkadaşlar. Büyünün tesiri konusunda Elmalılı Hamdi Yazar'ın Allahu Teala rahmet eylesin bir yorumu var. O yorumu seçtim sizlerle paylaşmak için. Diyor ki: "Sihrin en büyük tesiri ruhlar üzerindedir." Sihri yapanlar fikirleri bozar, kalpleri çeler, ayartır, ahlakı perişan eder. Sihri yapanlar Allah'ın Celle Celaluhu izni olmadıkça kimseye bir zarar veremezler. Çünkü gerçek tesir ne sihirdedir ne sihirbazdadır. Ne efendim meyve veren o ağaçtadır, ne ruhtadır, ne yerdedir, ne göktedir, ne şeytandadır, ne melektedir. Hakiki müessir ancak ve ancak buyurun Allah Celle Celalühudur. Fayda da, zarar da ne düşmandan ve tam olarak büyüden gelir. Her şey Allahu Teala'nın izniyle meydana gelir. O halde her şeyden önce insan Allah-u Teala'dan korkmalı ve ona sığınmalıdır. Sihirin asıl zararı başkalarından çok yapanlara olur. Bu kimseler ömürlerini nasıl çirkin ve kötü şeylerle geçirdiklerini ancak son nefeste anlarlar. Ne güzel anlatmış. Yine İslam alimlerinden, değerli zatlardan bir tanesi, bugün kendini de rahmetle anıyorum, Said Nursi Rahmetullahi, Aleyh O da bir eserinde Bir bölüm olarak diyor ki Süleyman Aleyhisselam'ı Örnek vermiş Süleyman diyor Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın Cinleri, şeytanları Efendim tesir etti Yani zararlarını e, Kendilerine Değil de Başkalarına da zarar verme şeklinde değil Hem zararlarını ortadan kaldırıp şerlerini men edip faydalı işlerde çalıştırdığını bu ayetleri aktarıyor Bediüzzaman Hazretleri sonra diyor ki yeryüzünün insanlardan sonra şuurlu sakinlerinin cinler olduğunu cinlerin ins insana zaman zaman hizmet edebildiğini ama gelecekten haber verme vesaire değil sadece yardımcı olabileceğini hizmetkar olabileceğini şeytanların da düşmanlığı bırakmaya mecbur edilebileceğini beyan eder. Ve, yeryüzünün halifesi olması dolayısıyla, yeryüzündeki her şey insanlığın emrine verildiği gibi, cinlerin de, aslına bakarsanız, bu şekilde, yani insanlığın hizmetinde olması gündemdedir. Fakat büyücülük yapmamak şartıyla. Kötülükten, kendini insanın men etmesi şartıyla. Ama bugünkü mevzu bunun böyle olmadığını gösteriyor. O kadar çok büyük çeşitleri var ki. Düşünün hem tevhid inancınıza, dininize zarar veriyor, şirke kapı açıyor, hem cinlerin, hem insanların bir hukuku vardır, onu zayi ediyor. Ayrıntılı bu konuyu okumak isteyenler, zaman. Rahmetullah aleyhine eserlerinden veya daha önce rahmetlandık, andık Elmalılı Hamdi Yazır Rahmetullah Aleyh'in tefsirinden okuyabilirler. Konumuza tekrar gelecek olursak efendim büyünün o kadar çok çeşidi var ki bugün tek tek anlatıp da birilerine e, özellikle gençlere efendim akıllarını karıştırmak veya yol açmak istemediğim için isimlerini söyleyeyim. Mesela kara büyü deniyor sabun büyüsü deniyor o kadar çok tarihte bunun çeşitleri olmuş ki mesela beyaz büyü demişler mesela keldanilerde o zaman çok fazla revaçtaymış keldani büyüsü tabiat olaylarını bile tabi Allah-u Teala'nın izin vermesiyle oluyor değiştirebiliyorlarmış çünkü bu gelecekten haber vermek gibi değil mesela şu an elimde bir bardak var diyelim bu bardağa Önümden alıp şöyle sağ tarafa koydum. Sesini duydunuz. Bu gelecekten bir haber değil. Şu anla ilgili bir şey. Aldım bardağı sağ tarafa koydum. Bak şimdiki zaman. O zamanlar keldaniler zamanında bu sıratan bir şeymiş. Mesela e, yıldırımlarla ilgili veya işte gökyüzünün bulutlarını şu tarafta az olması fazla olması bunlarla ilgili efendim o kadar çok uğraşmışlar ki Keldaniler zamanında böyle kavimler gelmiş, yağmurun, bulutunun şu tarafa götürülmesi, getirilmesi böyle garip garip şeyler var mesela. Ama bu tür şeyler o tarih önceki zamanlar diyelim buna 1500, 2000, 2500 öncesi belki allah Alem daha evvelinden bahsediyoruz. Çok böyle net bilgiler gelmiş değil sadece bazı eserlerden geliyor. Bu örnekleri sizlerle paylaşmak istedim. Mesela Mısır'da Musa Aleyhisselam'dan evvel kanunen herhangi bir yasaklı yokmuş büyünün. Sonra kanunen yasak olan büyü başlamış. İnsanlar birbirlerine e, efendim işte saldırmaya başlamışlar. Kazalar başlamış. İyi ve kötü cinleri yardım için çağırma gücüne sahip olanlar, olmayanlar gruplar halinde komutanlar tutmuşlar birbirlerine. Yani çok karma karışık şeyler. Ayrıntıya girmeyeceğim. Şimdi burada da mesela Çin taraflarında büyüler yapılmış. Yine aynı zamanlardan bahsediyorum. Mesela Konfüçyüs diye bir düşünür var. Birçok insanın bildiği ondan önceki dönemlerde Wu denilen bir cadı yani kadınlar genelde bu işlerle ilgilenenler o zaman kadınlarmış. Wu isminde bir tane cadı büyüyle ilgilenenlere bu isim verilmiş o zaman da konfüçyüsten önce efendim çok nüfus sahibiymiş efendim bu da büyüyü öyle kullanmaya başlamış ki bu sefer geleceğe ait bir takım şeyleri anlatıyormuş gibi etki altına bırakmaya çalışmış halbuki gelecekle değil neden o zamanı düşünün telefon yok e-posta yok internet yok Diyelim siz Çin'desiniz Amerika kıtasında veya Türkiye'de size karşı diyelim bir ordu geliyor. Bu ordunun şu anda nerede olduğunu haber almanız belki bir ay sürecek. Çünkü size bunun atlı birliklerle gelmesi denizi aşacaklar. Hadi diyelim posta güvercinleri var. Hadi o da tamam. Size ulaşması çok uzun zaman alacaktı. Ama cinler kullanılarak Sanki gelecekten haber veriliyormuş gibi bir izlenim ortaya çıkarıldı. Meseleyi anlatabildim mi bilmiyorum. Yani gelecek bugün anlamıyla bundan 10 sene sonrasının değil. Yine aynı zamandayız ama bir haber bize 3 ayda 1 ayda neyse gelecekse biz onu anında görüyoruz. Neden? Çünkü cinlerin bu kabiliyeti var. İşte bunu kullanmaya başlamış. Bunları da eserlerde görüyoruz. Yine Yunan Roma büyücülüğünde de belli şeyler var benzeyen o keldaniler zamanda benzeyen hele hele Yahudilikte çok büyük bir revaç görüyoruz şeytanları insanın iradesine mahkum kılmak mı istersiniz bazı e, işte harika dediğimiz güzel manasında değil insanların alışık olmadığı şeylerin gösterilmesi falan büyücülüğün çok ileride olduğunu biliyoruz Yahudilikte bugün de maalesef aynı şeyleri söyleyebiliriz Peki İslam toplumunda sihir konusu nasıl? Müslümanlardan bazıları da Yahudilerden etkilenmişler. Mesela o Keldaniler dediğimiz kişilerden, M Mısır tarafı yani, İranlılardan, Suriyelilerden dersler almışlar. Ama bunlar büyü yapmak için değil. Ne o? İşte şunu çözelim, bunu yapalım vesaire iyi yönde. Sonra nefis devreye girmiş. Arada kötü insanlar başlamışlar tılsımlara, fala bakmaya, tütsüyle beraber, efendim, kişinin rahatlaması için yapılması gereken seanslardan çıkmışlar efendim, büyü yapmaya kadar İslam toplumlarında maalesef bu da başlamış. Müslümanlar cinlere inandıkları için ki iman şartlarından bir tanesi de şudur diye cinlere iman diye yazmasa da Kur'an-ı Kerim'e, yani kitaplara iman arasında Kur'an-ı Kerim'de yazılanların tamamına inanmak gerekmektedir. Diğer kitapların tamamının indiğine inanırız ama bugünkü nüshalarının tahrif edildiğine inanırız Müslümanlar olarak. Reddetmeyiz. Diğer peygamberleri aleyhisselam ecmain reddetmediğimiz gibi. Evet kitaplar gelmiştir ama o kitaplar tahrif edilmiş yani değiştirilmiştir. Değiştirilmeyen tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir deriz. İşte iman şartlarından bir tanesi olan Kur'an-ı Kerim'in içinde geçen bir şeye inanmıyorum ben. Haşa. Namaz yoktur. Haşa. İşte peygamberler yoktur. Cin yoktur demek insanı kafir eder. İşte cinlere inanan Müslümanlar da madem cinler var, madem şöyledir diye sihre bu şekilde meyletmişler. Anlatabildim mi? Çünkü cinler de hani şu an görünmüyor ya. Farklı bir maden, farklı bir alem içerisindeler. Bu da bazı yakınlaşmaları, sürtüşmeleri beraberinde getirmiş. Ama tekrar ediyorum. Mesela yılan sokmasında ya da bazı hastalıklarda rukyeler, bazıları rukya diyor mesela. Yani dua yapılması Güzel görünmüş, caiz görünmüş. Bugün zaten sizlerle paylaşacağız onları. Bir insanın nazarı vardır, büyü yapılmıştır. Tamam mı? Dua okunur, rukiye veya rukya yapılır. Bunda bir sıkıntı yok. Ama büyü ile bunun yani rukya arasında hiçbir ilişki yoktur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve de duaları vardır. Kendisine birisi gelmiştir. Efendim bir sıkıntısından dolayı dua etmiştir. Allahü Teala'nın izni ile bir fayda olmuştur. Bunda bir sıkıntı yok. Ama büyü çok ayrı bir şey. Yani bir takım fal kitapları kelime ve harflerin suretiyle sanki geleceği bildiklerini iddia ederler. Bu da tamamen saçmalıktır. Yüz tane geleceğe ait tahmin söylenir. E zaten matematiksel bir hesapla yüz tahminden bir veya senin çıkması olasıdır. Çünkü Gelecekle ilgili söylenenler Hep bir vaattir Geneldir örnek olarak size söylüyorum Ben önümüzdeki zamanda öleceğim Veya size söylüyorum Siz değerli dinleyicim Ahmet abi Ayşe kardeşim Vefat edeceksiniz Ama hangi önünde Diyorum ki size Ya 10 sene içinde ya 20 sene içinde Veya 100 sene içinde öleceksin Bak 3 tane tahmin yaptım e Zaten bir tanesi tutar tutmaz İki 100 yıldan fazla yaşama mümkün mü mesela? Böyle tahminler söylenmiş. Sonra maalesef günümüzde olduğu gibi İbrahim abi sen böyle diyorsun da bizim bir komşu vardı bilmem ne teyze vardı bizim ee bir gittiler kadın 20 yıldır evlenemeyen kızını evlendirdi var ya gibi şeyler veya Kazanamadığı okul vardı, şu adama gittiler, şuna gittiler, şöyle oldu. Allah korusun. Yani Rabbimiz Celle Celaluhu bu konuda haşa, sümme haşa, bilgi sahibi değil. Neu billah? Birine gideceksiniz. O zaten her şeyi değiştiriyor. Kendinin bile başına ne geleceğinden habersiz olan ve kendisine gelenlerden aldığı dünyalık o parayla Geçimini sağlayan bir zavallının daha kendi parayı meydana getirememiş sizden para alacak kadar zavallı olan bir insanın gelecekten haber vereceğine sizin rızkınızı açacağını kızınızı evlendireceğine kendisinin sebep olacağını sadece kendisinin tek sebebin kendisinin olacağını düşünmek akılsızlık değil midir? Büyülerin çeşitleri şusu busu çok. Burada programın başında dikkatli dinleyenlerdenseniz eğer demiştim ki maalesef bugün birileri ben büyüyü yaptırıyorum veya öğreniyorum ama büyüleri çözmek için diyorlar. Böyle bir şey olabilir mi demiştim hatırladınız mı? Şimdi oraya geldik. Değerli dinleyenlerim bir insanın kendisine diyelim büyü yapıldı. Bu büyüyü madem bana yaptılar ben bunu bozmak için başka bir büyü yaptırmalıyım. Tedavisi böyle olmalı. Büyük bir saçmalıktır. Büyüyle aynı eşdeğer bir küfürdür. Çünkü bir kötülük kötülükle ortadan kaldırılamaz. Çok affedersiniz özür diliyorum. Tuvalete gittik helaya. Tuvalette yapılması gereken işlem bittikten sonra bizim temizlenmemiz gerekiyor. Pis olan uzvu temizlemek için, uzuvdan daha pis olan bir nesneyi kullanabilir misiniz? Hayır, pislik pislikle temizlenmez, kötülük kötülükle temizlenemez, ortadan kaldırılamaz. Küfür de başka bir küfürle izale edilemez. Yani bana büyü yapıldı, büyü şirktir, zaten küfür sebepleri arasında yer alıyor dedik, başka bir büyü nasıl yapılabilir? O yüzden mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir gün gelmişler, kendisine işte büyü yapıldığına inandığı bir kişi gelmiş, Nuşra hakkında soru sormuşlar. Nuşra bugün işte sizle paylaşmaya çalıştığım mevzu, tam geldiğimiz yer. Yani bana büyü yapıldı, bu büyüyü başka bir büyüyle ortadan kaldırayım. O konu hakkında biz yapabilir miyiz dedikleri zaman, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tamamen reddetmiştir. Şeytanın amelinden olduğunu söylemiştir. Bundan önceki zamanlarda yani e, Mekke'nin o müşriklerinin İslamiyet gelmeden önceki o yıllarında tedavide kullanılan bir şeydi o Nuşra dedikleri şey. Böyle nazar geldi şu oldu bu oldu yapılırmış. Bu aktardıklarım Ebu Davud'da geçiyor. Sahih hadislerdir. Ve o zaman da yasaklanmıştır o nuşrah. Dolayısıyla kendisine büyü yapılmış kimseden o büyüyü başka bir büyüyle çözmesi de reddedilmiştir. Birazdan inşallah vaktimiz yettiğince aktarmaya çalışacağız. Mübah olan Kur'an-ı Kerim'le, dualarla, efendim, ilaçlarla, helal olan şeylerle çözmek en güzeli bunda bir sakınca yoktur büyünün başka bir büyüyle çözülmesine ihtiyaç da yoktur. Allah korusun, çünkü bir insan sihirbaz olmak için, büyücü olmak için Allah korusun, şeytanlara ibadet etmek, onlara hizmet etmek zorundadır. Bugün büyü yaptığını söyleyen bir insan bilin ki kafirdir. Büyü yaptığını söyleyen bir insanın, evli bir insanın kocasını, işte şu kadına gönlünü akıtmak için karısıyla boşanmasını söyleyen yani boşandırma sözü veren veya birinin size karşı bir kötülüğü oldu. Her ne sebeple olursa olsun o konuda haklı bile olsanız bir büyücüye gidip efendim bu adamın ölmesini istiyorum veya karısıyla mutsuz olmasını istiyorum veya hasta olmasını istiyorum veya iflas etmesini istiyorum dediğinizde eğer kişi tamam diyorsa bu kişi kafirdir. Din dairesinden uzaklaşmış ve şeytana ibadet eden bir insandır. Bunu anlayacağız. Sihirbazlık, hani bazı dallarını özellikle ayırdım. Büyü yaptığını bildiğiniz bir insanın şeytanın bırakın dostu olduğu, şeytan onun ilahı olmuştur o kişi için. Böyle bir insanın yanına gittiğinizi sakın unutmayalım. İşte o yüzden bana bir kişi büyü yaptı, ben bu büyüyü başka bir büyüyle ortadan kaldırayım derseniz ve ben bunu kendim yapayım büyüyü derseniz ve YouTube'da veya maalesef bugün internet aracılığıyla nasıl büyü yapılır, garantili büyü şekilleri, en ucuz büyü nasıl gibi saçma sapan şeylere mail edip de yaparsanız Allah korusun arkadaşlar, ey hanım kardeşlerim, ey delikanlı kardeşlerim, ey benden büyükler dininizi kaybedersiniz Allah korusun eğer dininizi kaybedip de ölürsek biz o anda Azrail aleyhisselam bizim canımızı alsa ne yaparız o büyücünün kapısına gittiğimiz anda bir kalp krizi geçirsek ve ölsek veya o büyücünün kapısına gitmeden önce evimizden çıktık bugün nereye gideceğiz? kötülük işlemeye gideceğiz. Allahu Teala Celle Celaluhu bizim kötülük işlemeye gideceğimizi biliyor mu biliyor. Niyetimizi biliyor. Hadi daha o kötülüğü işlemiyoruz ama elimizden çıktığımız anda bizim canımızı Azrail aleyhisselam alsa biz yine o kötülüğü işlemiş gibi cezalandırılacağız. Çünkü niyetimiz öyle. Ameller niyetlere göre. Nereye gidiyorduk? Kötülük işleme. Allah korusun. Din gittikten sonra elden, hiç cennete girme potansiyeli ve ümidi olmadan cehennemlik olmak nedir? Hadi dünyada hepimizin hataları var ama bir ümidimiz var, korkumuz var, ümidimiz de var. Rabbimiz affedecek ümidimiz var. Bak şimdi bu ayrı bir de hiçbir ümidin olmadan gitmek var. O yüzden bunu unutmayalım. Bugün aynı şeyler olmuyor mu? Söyler misiniz? Bir hastanın doktora giderek herhangi bir hastalık karşısında iyileşmek için tedavi olmasında bir zarar var mıdır? Bugün hangi insan diyebilir? Hangi alim, hangi hoca, hangi kitapta efendim dini eserlere bakın sadece. Hadi Kur'an-ı Kerim zaten bir sorumluluğumuz olduğunu söylüyor. Hasta olduğunuz zaman efendim... Hatta sağlığına dikkat et şüphelilerden uzak dur. Hangi eserde yazıyor? Kim söylüyor? Doktora elbette gideceğiz. E peki şunu sormak istiyorum. Doktora gittiğiniz zaman iyileşme garantisi var mı? Yok. Çünkü her hastanın hastalıktan mutlaka şifa bulması gerekir diye bir şart yok. Belki bir insan doktora gidiyor. Eceli gelmediği için tedavi olduktan sonra o hastalıktan iyileşiyor. Başka bir şey dönülüyor iyileşmeyip yakalandığı o hastalık sebebiyle de öyle biliyor üç kez mesela depremde göçük altında kalmış Sakarya'da mı, düzce de mi yanlış olmasın efendim ben öyle biliyorum yani ya düzce ya Sakarya diyor çünkü deprem oralarda olmuştu üç kez depreme maruz kalmış bir teyzemiz birincisinde diyor şurada deprem olmuş göçük altında kalmış kurtarmışlar başka bir yere taşınmış İkinci depremde tam olarak yerini bilmiyorum vilayetini orada da göçük altında kalmış demiş ki ben şeyi terk edeceğim e bu, bu yeri terk edeceğim Konya'ya yerleşmiş Konya çünkü Karaman Konya tarafı e, Türkiye'de deprem riskinin en az olduğu yer diye biliniyor e, yer e, bilimi bu analizi raporlarını yayınladı biliyorsunuz katmanları şunları bunları Konya'da deprem çok az neyse bu teyzemiz oraya gidiyor ve inanılmaz gi gibi gelen bir olay oluyor nerede ölüyor biliyor musunuz göçükte ölüyor tekrar iki kez kurtulmuş üçüncüsünde vefat ediyor bina eskimiş mi ne olmuş mu artık inşaatta mı sıkıntı varmış bu gerçek yaşanmış bir olay e bazen ölümden kaçamayız bazen değil Hani örnekler için söylüyorum ecel insanı korur ölümden senin ecelin 12, sonra, 12 sene sonra gelecekse sen efendim 100 kişinin arasında kalsan 100 kişi sana silahını doğrultsa ecelin gelmediği sövmüyorsun ama tam tersini ecelin varsa da aman hiçbir şeyim yok ki benim. Ben bir e, kulak ağrısından dolayı kulağım duyma bir doktora gideyim dersin. Bir akrabamızın başına geldi. Siz de dua buyurun. Allahü Teala hem ona o akrabamıza, kardeşimize, hanım kardeşimize hem de hastalarımıza şifa buyursun. Kolay şifa olacak hastalıklar nasip buyursun. Dünyada da ahirette de afiyet versin amin. Bak kardeşimiz ne dedi o hanım kardeşimiz? İstemeden de olsa ağzından şu cümle çıkmış. Şu an ameliyat oldu. 9-9,5 saat bir ameliyat oldu bu hanım kardeşimiz. Çocuğu var 20 küsur yaşında. Akrabam benim akrabam. Neyse olayı bir duydum. O kadar şaşırdım ki. Subhanallah dedim ya. Kulağı ağrıyor. Kulağı ağrırken gidiyor. Duyumada bir sorun başlıyor sonra. Demişler doktora gidiyorum. Kayın validesine diyor ki telefonda anne diyor ben işte birazdan doktora gideceğim diyor. Ne için doktora gideceksin diyor kafamda diyor tümör varmış diyor tümörü diyor aldıracağım diyor. Kızım nasıl konuşuyorsun sen öyle diyor bu da tevessüm ediyor falan yok diyor ya işte kulağım diyor duymuyor da falan. Ve bu kardeşimizde tümör çıkıyor 9,5 saatlik bir ameliyat oldu. İnşallah şifasına kavuşacak. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Ecelin geldiği zaman ne yaşına bakıyor ne konumuna bakıyor başbakansın. Vekilsin, zenginsin, fakirsin, lassın, kürsün, çerkezsin, abhasın, göçmelsin. Hiç kimseye bakmıyor. Dolayısıyla nasıl ki bu örneği niye verdim? Nasıl bir insanın en uzman doktora gitse de, en bilgili bir hastaneye, en güzel cerrahların, ne bileyim işte makinelerin olduğu bir yere gitse de, eceli varsa bir umudu yoksa, o ilaç, o hastane kendisine fayda vermiyorsa, ölümün ertelenmediğini biliyorsak ancak eceli gelmediği zaman şifa vesilesi oluyorsa aynı şekilde kendisine büyü yapılan bu kimseye belki Allahu Teala şifa verecek o rukye ile yani dua ile birazdan okuyacağız onlar. Belki seni imtihan ediyor Allahu Teala. Sınamak için şifa takdir etmemiş olabilir. Bende hep nazar var. Bu nazar bir türlü geçmiyor. Bu şuna benzer. Bu başarın bir türlü geçmiyor demektir. Ama belki bu senin için bir avantajdır. Bugün panik atak, ansiyete, şizofreni, e, kompüsü kişilik bozukluğu, çok, çoklu kişilik bilmem ne bilmem ne. Birçok hastalık var. Ama biliyorum ki birçok insan namaza bu hastalıkları yaşadıktan sonra başlıyor. Zinayı bırakıyor. Bazıları hırsızlığı bırakıyor. Cezaevlerinde birçok insan Kur'an-ı Kerim'i hıfz ederek çıkıyor. Başımıza gelen şeylerde bazen bela gibi görünen, veya kötülük gibi görünenlerde iyilik olabiliyor. Belki öyle geldi bize. Büyüye de nazar mevzusuna da böyle bakmamız lazım. Belki şu duayı okuduk. Bizim ilacımız öbür duadaydı. Bugün bir sürü ilaç var. O ilacısız kullanıyorsunuz. Size yararı varken bana dokunuyor mesela mideme. Veya size tesir ediyor çok güzel. Aa, benim başımın ağrısını bu geçirdi diyorsunuz. O da yanlış bir kelime gerçi. Neyse ama kötü niyette söylemiyoruz. Aynı ilacı ben alıyorum. Yok diyorum ya bende bir etki olmadı. Mesela belki başka bir dua etmen lazım. Belki bir nenenin duasını alman lazım. Belki Allahu Teala senin şifanı nerede saklıyor biliyor musun? Küs olduğun küçük küçük sebeplerden dolayı Yıllardır görüşmediğin o akrabandan alacağın duayı bekliyor. O hastalık veya o bela o büyü veya neyse o neyse kafanda düşündüğün onun geçmesi için melekler o dakikanın gelmesini bekliyor. Herkesin duasını aldın ama küs olduğun annenin duasını almadın. Belki iyileşmen o vesileyle olacak. İyileşmeyi yaratan kim? allah Teala. Hastalığı imtihan olarak yaratan kim? allah Teala. Subhanahu ve Teala. Mevzu anlaşıldı mı inşallah kardeşlerim? Belki birine borcun vardı, vermedin. Cebinde paran vardı. Ha, ha, vereceğim, vereceğim. 15 sene, 20 sene oldu. Adam senin yüzünden hasta oldu. Yatakları düştü. Kandırdın o kişiyi. Belki onunla helalleşeceğin zaman sen iyileşeceksin. Ona bağladı allah Teala. Hem günahını affedecekti o hatanı... O küslük vesilesiyle söz verdin, yerine getirmedin veya canını sıktın, hırsızlık yaptın vesaire. Hem seni affedecekti hem de şifa verecekti. O yüzden başımıza bir sıkıntı geldi, hasta olduk, bilmem ne olduk, şöyle olduk, böyle olduk. Bir dakika, ben hangi hataları yaptım, hangi sözleri verdim yerine getirmedim. Mesela kurban keseceğimi söyledim, şu şu şu şu, şu başıma gelsin, bir çocuğum olsun veya şöyle olsun, böyle olsun, bu işe gireyim, bu kadınla evleneyim falan... Şu işi yapacağım yapmadık belki o yüzden bunlar başımıza geldi. Hiçbir hastalık indirilmemiş ki o hastalığın helal olan şifasını Allahu Teala yaratmamış olsun. Ama bilmediklerimiz var. Bilen biliyor, bilmeyen bilmiyor. Ha herkes bir şey bilmiyor onda söyleyeyim. Yani bunu bilen tek bir insan işte budur diyemezsiniz. O da birçok şeyi bilmiyordur. Allahu Teala'nın bildirmesiyle olur. Bu nasıl ki peygamberlerin aleyhisselatu vesselam? Ejmain sadece Allahü Teala'nın bildirdiği kadarıyla bilmeleridir. Mesela kıyamet alametlerinde de aynı şey geçerlidir. Sadece bize bildirilenler, efendimiz aleyhisselamdan gelenler mesela kendisi de anlatır. Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Allahü Teala'nın bildirmesiyle olanları sadece biliriz. O kadar. Kardeşlerim. Rukiye yapmakta, yani dua okumakta, şirk olmadıkça içerisinde, pislik olmayacak, barındırmayacak hiçbir şey, bir sakıncı yoktur. Hasta, kendisine büyü yapılan kimse veya başka kimseler, başka bir şey yapmadan da şifa bulabilirler. Adam belki bir bardağı alır, bu bardağın içine Fatiha suresini okur. Ya Rabbi, bu bardağı sen yarattın, suyu sen yarattın, Fatiha suresini sen yarattın, o... Sözler zatına ait Celle o. ne olur şifa mı ver der Suyu ile içer şifasını bulur Belki hiçbir şey yapmadan şifasını Bulur belki doktoru gider şifa Bulur belki rukiye olur Vesaire öyle şifa bulur Şifa veren Allahü Teala'dır Ama tekrar ediyorum Gittiğiniz yere dikkat edeceksiniz Ve içerisinde şirk var mı Sapıklık var mı Allah'ın haram ettiği Helal yolların Deşildiği yerler var mı Öyle bir yerden uzak kalacaksınız. Şimdi geldik. Neler yapabiliriz? Son bölümdeyiz. Arkadaşlar, Taha suresinde, Yunus suresinde büyü ile ilgili birçok ayet var. Zaman kalmadığı için bunları sizlerle okuyamıyorum, paylaşamıyorum. Ama ilgilenenler lütfen tesirleri özellikle okusunlar. Meal alıp okumayın. Yani öyle bir durum da var şu an. O meyalde böyle bu meyalde böyle tefsir okuduğunuz zaman eğer bu tefsirin en güzel efendim faydalarından bir tanesi şu. Hangi ayet neyi anlatmak istiyor? Ne zaman inmiş? Hangi olaydan sonra inmiş? Ve o ayette belirtilenler mesela isim verilmemiş kimler? Bunları öğrenmiş oluyoruz. Tamam mı? Bugün vakit olmadı. Size tefsirden okuyacaktım Yunus suresini ve Taha suresi özellikle bu konuştuğumuz mevzu A'raf suresini de geçer. Evet. Şimdi vakit olmadığı için geçiyorum bunları. Bir kimse az önce sizlerle paylaştığım o Yunus suresi A'raf suresi eğer not almak isteyen varsa alsınlar. A'raf suresi 117-119 çoğu zaman zaten bunu söylüyoruz. A'raf suresi 117-119 Yunus suresi 79-82 Taha suresi 65-69 Programımızın tekrarı YouTube'da olduğu için durdura durdura anlayamadığınız yerleri not alabilirsiniz. Bu okuduğumuz ayetler. Şimdi ben size ne anlatıyorum? Daha önce kullanılmış, Allahu Teala'nın izniyle tecrübe edilmiş mevzu olarak söylüyorum size. Bir kimse bu ayetlerle beraber yazdınız zaten Fatiha Suresi'ni. Her namazda okuyoruz. Ayetel Kürsi'yi. Aman Allah. Celle Celalü. İhlas Suresi'ni Felak suresini nas. Ne diyorlar zaten bunlara? Muhafazaetein sureleri, sureleri deniyor. Bu korunma amacıyla da. Allahu Teala sığınma aracı olarak da kullanılıyor. Nas, Felak, İhlas, değil mi? Ayetler Kürsi ve Fatiha suresini okuduk, bir suyun için okudunuz. Bardağın içinde. Elinizde olsun. O suyu kendisine büyü yapıldığı ve büyüyle Mesela işte eşine yaklaşmaya engel oldu, şöyle oldu, böyle oldu onun üzerine dökerseniz veya içerirseniz o kimsenin şifa bulacağı söylenir. Yine ayet ve sureler o aktardıklarım okumanın yanında o suyun içine yedi tane sedir ağacının yaş yaprağı öğütülerek konarsa daha uygun olacağı da söylenmiş. Bunu yapmanın bir zararı var mı? Biz faydayı kimden bekliyoruz? Herhangi bir aracı şu bu falan kullanıyor muyuz? Hayır. Bu şirk mi? Haşa. Ben suyu içerken bu suyu bardak mı yarattı diyorum? Hayır. Suyu yaratan, her şeyi yaratan allah Teala bu bardak sebep işte burada duruyor. İski'ye para veriyorum mesela veya damacanaya para veriyorum. O suyu onlar getirdiği için suyun sahibi mi? Hayır. İski'dekilerde bu damacanayı satanlarda susuz üç gün, beş gün dayanamıyorlar. Yani bu kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Sebep. Sedir ağacının ne işi var demeyin. Kardeşim bunlar uygulanmış. Neyse. İhlas, felak ve nas sureleri. Ayrı bir şey söylüyorum sizlere. İhlas, felak, nas. Üç defa okuduk. Başlarında besmele çektik. Tamam mı kardeşlerim? Hepimiz ezbere biliyor muyuz? Biliyoruz. Eğer bilmiyorsanız olabilir. En kısa zamanda öğrenmemiz lazım. Ayrı mesele. Ama... Bu sureleri indiren, her şeyi yaratanın Allahu Teala olduğuna inanarak bütün efendim yaratılanın hasıl olacak ne varsa bir şifa mı gelecek bana? Onu sebebinin Allah Celle Celaluhu olduğuna inanarak üç defa İhlas Suresi'ni okudum. Felak Suresi'ni okudum. Nas Suresi'ni okudum. Üçer defa tekrar ettim. Besmele çektim mi kardeşim? Bu bardağın içine, içine okudum bunları. Ve içimden niyet ettim. Ya Rabbi sen hiçbir şey olmadan da dilersen şifa verirsin. Ne bu bardağa ne okumalarıma ihtiyaç olmadan da verirsin. Lakin ben sana yaklaşmak senden istemek için Kur'an-ı Kerim'inden bu dualarla sana yalvarıyorum. Tamam mı? Bak ne güzel. İste, istesen bunlara da gerek kalmaz. Ama istemezsen bana sevap vermeyecek olsan, ben bu duaları okusam da bin defa da okusam, dünyanın bütün efendim böyle kalp gözü açılmış kulları bir milyar Allah dostu olsa şu an yeryüzünde bir milyar kişi aynı gün benim için secdelere kapansa dua etse eğer Allahu Teala Celle Celalu benim şifamı vermeyecek olsa bir şey değişmez ama yarabbi senden dua ediyorum senden istiyorum zatına muhtaçım ne olur Deyip güzel bir niyetle üç ihlas üç felak üç nas okuduk bardağı üfledik efendim bardağı niye üfliyoruz ya boş verin inanmayın inanmasın üfledik mi kardeşim çocuğun gece kalkıyor mesela böyle birden sıçrıyor falan yedi kez veya 21 gün, ama en az yedi kez sıkılırsanız bir yedi kez yapmaktan ne kaybedersiniz? Hanımınızla tartışıyorsunuz, kocanızla tartışıyorsunuz. Kocacım, karıcığım, neyse annecim, ya neyse. Allahu tevhidin ayetleri bunlar ya. Bir suyun içine üflüyorsun Ama işte yapılmıyor bunlar. İlla birilerine gitmek zorundayız. Neden üşeniyoruz? Sonra gittiğimiz zaman da birilerine bu adam para alıyor falan. E alacak sen de gitme o zaman Anlatabildim mi? 3 nas 3 felak 3 ihlas Yatmadan önce mesela buna bir ayetel kürsüyü ekle Suya üfle yarısını çocuğuna içir Eline biraz dök etrafa dökme saygılı ol Çocuğunun alnına sür vücuduna sür Aferin maşallah oğlum hanımına sür hanımın okusun Muayen günlerinde mesela hanımın okuyamaz sen onu oku Ya ne var bunda? Yani işin özü şu bu belanın yani büyünün tedavisinde kullanılan en önde gelenleri sizlerle paylaştım. Yine büyü sebebiyle mesela eşine yaklaşamayan insan veya ne bileyim çok gergin uyku düzensizliği olan insanlar bu tür şeylerle de tedavi olabildiği gibi buranın altını çizmem lazım doktora giderek de Vücudumuzdaki bir demir eksikliğinden farklı bir metabolizmanın ne bileyim bir sıkıntısı vardır. Mesela D vitamini diye bir şey var. Demir eksikliği bunlar uykusuzluğa sebebiyet verebiliyor. Panik atak şu bu farklı farklı şeyler var. Belki doktorla tedavi olmalısın. lazım. Bir gidersin tamam Doktora gittin evine de geldin dua okudun bir şey yok ki. Duanın kimseye ne zararı var? Yan etkisi yok yani en azından faydası var. Tamam mı? Bunlar denenmiş birçok defa ve Allahu Teala bu yollarla fayda vermiş. Hastanın üzerine mesela bir Fatiha suresi okuyarak da şifa bulunduğu biliniyor. Öyle Allah dostları var ki anlatmışlar eserlerinde. Şimdi vakit yok. Zünnûn-u Misri var. Zünnûn. Nun yazan. Nun, nun yazmış. Arapçada bildiğin Nun harfini yazıyor gönderiyor, yazıyor gönderiyor, yazıyor gönderiyor. Ama insanlar yanına geliyor falan. Hiç kimseden ne para alıyor ne pul alıyor falan herkes dua ediyor. Alçak gönüllü bir insan. Ondan sonra bir tanesi de kıskanıyor bunu ya diyor. Çok ünlü oldu bu biz bunu diyor paraya diyor dökeriz bu işi. Git bakayım diyor ne yazıyormuş diyor o kağıdın içerisinde diyor. Al bir bakıyor bir tane nun harfi. Ondan sonra gidiyor bu da başka bir vilayette sakal falan şöyle kılı kıyafetler. Etrafta üç beş tane yalaka ordusu yağdancılık falan işte şeyhimiz geldi hocamız geldi falan millet geliyor yanına hocam işte benim şöyle bir sıkıntım var falan gel evladım diyor gördü ya Zünnun-u Mısri Hazretlerinden yazıyor bir tane nun gönderiyor falan bir hafta sonra diyor şöyle olur falan bir hafta geçiyor on gün geçiyor millet gelmeye başlıyor kardeşim diyor hiçbir şey olmadı falan en son gidiyor Zünnun-u Mısri'ye kardeşim diyor ya biz diyor seni merak ettik yazıyorsun yazıyorsun diyor. Birçok şey oluyor, insanlar düzeliyor falan. Bu diyor, nedir ya? Biz de öğrendik diyor, bir baktık diyor, Nun. Aynısını yazdım diyor, bir etki yok. Kardeşim diyor, sen yanlış düşünüyorsun. Niye? Sen Nun yazmıyor musun? Evet diyor. Ama Nun'u ben yazmıyorum. Yazdıran var. Yani demek istiyor ki, ben kendime bunu mal etmiyorum. allah Teala izin verdiği şekilde ve kendi zatı izin verdiği ölçüde her şey olacak. Evvela bunu bileceksin. Bunu paraya dönüştürerek, insanlara hava atarak başka şekillerde değil demek istiyor. İşte zünnur-ı oluyor. Bir tane nun harfi. Yani Fatiha suresinde okursun bir insana şifa bulabilir. Ama en önemlisi arkadaşlar ne olur? Lütfen özür diliyorum. Kafanızı çok şişirdim bugün ama. Ne olur kardeşlerim? Samimi olalım evvela dua ederken. Böyle ezbere, dalga geçermiş gibi. Kalbimizden inanmadan dua etmeyelim. Evirip çeviren, kainatı döndüren, galaksileri yaratan, hala bilim insanlarının her sene, evet 2018'de bunu keşfettik dedikleri, şu okyanusların dibini yaratan, Celle Celaluhu Rabbimiz, bizi her an görüyor bunu unutmayalım. Şu kainatı evirip çeviren Allah'u Teala var diyelim. Her şey bilir diyelim. İsterse her şey olur. Dilemediği zaman hiçbir şey olmaz diyelim. Her şey onun izniyle olur diyelim. Dilerse olur diyelim. Dilemezse olmaz diyelim. Okuyan kimseyle, üzerine okunan kimse de allah Teala'ya imanlı, ihlaslı olsun diyelim. Belki çok iman sahibi bir insan, vay be, bu üzerindeki hastalık kalkmadı. Demek ki kötü bir insan, hayır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ne sıkıntılar yaşadı. Peygamberler ne sıkıntılar yaşadı vaktimiz yok. Eyüp Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam vesaire. O yüzden samimi olalım. Allahu ile artık dinimizle barışalım arkadaşlar. Üfürükçülerin, büyücülerin şerrine 3-5 kuruş verip de zengin edeceğimize ne olur? Allahu Teala'nın Kur'an'ıyla barışalım. Sünnetiyle barışalım. Secdelerle barışalım. Şu evlerimizde koltuk Sanki örtüsü gibi olan şu seccadeyle barışalım. Astroloji'den bilmem hangi gezegenin bilmem hangi tılsımından yok Merkür, Venüs'te Venüs'ün. bundan kurtulalım. Allahu Teala'ya yani asla koşalım. Allahu Teala hepimizi kendisini hoşnut eden Müslüman olarak ölmemize sebep olacak ameller işletsin. İnsanların ve cinlerin sebep olduğu büyülerden, nazarlardan sizleri ve bizleri, müslümanları muhafaza buyursun. Düğme üfleyenlerden, bu işi zevkine yapanlardan, maddi sebepler için yapanlardan, tüm kötülerden, önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan üstümüzden, altımızdan ve içimizden gelecek kötülüklerden, belalardan, kazalardan muhafaza buyursun. Allahu Teala üzerimizdeki belaları, üzerimizdeki büyüleri varsa, üzerimizdeki nazarları, olumsuz ve negatif enerjileri şu programda amin diyen günahsız yavrularımız da vardır. Veya ameli çok, kalbi Allahu Teala'ya daha yakın olan teyzelerimiz, dedelerimiz Vardır onların aminleri hürmetine ya Rabbi ne olur üzerimizdekileri kaldır. Kardeşlerimizin üzerindekilerine kaldır. Son nefeste iman kelimeleriyle ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek çene kapıyanlardan eyle cümlemizi. Amin amin amin sallallahu aleyhi ve sellem ve rabbil alamin